أعوذ بالله من الشيطان dün söylediğim gibi inşallah İbn Teymiye Şeyhül yazmış olduğu eser olan Esrar, Muntakal, Akhbar adlı metne. Yani haberlerde gizli olan, haberlerin özünde gizli olan sırlar. Adlı metnin şerhi olan neylül Avtar yani İmam Şevkani'nin o metne düştüğü şer Oradan salatü taravih nedir, onun ahkamı nedir, onunla alakalı babları işledikten sonra, sonra orucu bozan, bozmayan, orucun şartları, Ramazan ayının başlangıcı, sonucu, Nasıl imsak girer, nasıl iftar olur, nasıl Ramazan ayı başlar, nasıl biter? Bununla alakalı inşallah bilgiler vereceğiz. Şeyhülislam Hulusi'l-i İbni dedesi de kendisi gibi Harran fakihlerinden, bugün Urfa'nın Harran bölgesinden, Harran fakihlerinden. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Zeheb'i geçmiş dönem alimlerini anlatırken kendisinden çok fazla övgüyle bahsediyor. Hatta İbnül Kayyim Rahimeoğlu'na, onu överken şöyle ilme verdiği diğeri anlatırken şu kıssayı anlatıyor. Ben diyor dostum, kardeşim, arkadaşım, şeyhim İbni Temiye'den işittim ki onun dedesi banyoya girdiğinde talebesine kitabı verirdi. Derdi ki ben banyo yaparken sen de yüksek sesle kitap oku vaktin boşa geçmesin. Böyle salih bir insanmış Allah kendisine rahmet etsin. Bu hadisleri toplayıp fıkıh babları altında bölen kendisi. Bu kitaptan Bab Salatut Taravih, Teravih namazıyla alakalı bab ilk olarak getirdiği hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan قال kana sallallahu aleyhi ve sellem yuraghibu fi kıyamı ramazana min gayri en ya'mura fihi bi azimetin feyakul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan kıyamına, Ramazandaki namaza teşvik ederdi bolca. Yalnız emretmeden bir azimet olarak bir ruhsat olarak Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam tavsiyede bulunurdu. Ve derdi ki: "Men kama Ramazana imanan ve ihtisaben. kim Ramazan'ı ecrini Allah'tan bekleyerek iman ederek eğer kıyamla geçirirse Ramazan ayını." Men yani Ramazan ayını yerine getirirse diye tercüme ediyorlar. Normalde kâme yani kıyam ederse, yani namaz kılarsa şeklindedir. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ min ذَنْبِهِ Onun bütün günahları affolunmuş olur. Ravahul cema, Muhaddislerden bir cemaat bu hadisi naklettiler. Sahih senetle birlikte nakletmişler. Hadisin başka şerhlerinde وَمَا akar ibaresi var. Yani geçmiş ve gelecek ifadeleri var. Birçok yönden bu şekilde de bu lafızda da rivayet edilmiş. Gene Abdurrahman İbn-i Avf'dan اَنَّ النَّبِي صَلَى İnne Allahu Azza ve Celle farzı sıyamı Ramazanı Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Vesanan tuqyamahu kıyamını namazını da sünnet kıldı. Fe men sami'ahu ve qamahu imanan ve kim ecrini Allah'tan bekleyerek ve inanarak eğer bu ayı kıyamla namazla geçirirse haraca minunubihi ke yevmi ummu annesinden doğduğu gün gibi tertemiz aklanmış bir şekilde Ramazan'dan çıkar Ravahu Ahmed ve ve İbn bu raviler bu hadis alimleri bu hadisi nakletmişler. Sahih senetlidir demişler. Yalnız bu hadise dair bazı muhaddisler eleştiri getirip eee Nadir İbn denen bir adamın olduğunu onun da hadisinin zayıf olduğunu rivayet etmişler. Şevkani bu hadisler dediğimiz gibi İbn Teymen'in dedesinin koyduğu metindeki hadisler e ee, Şevkani ona şerhi var. Şevkani burada min gayren ya'mura fihi bi azimetin emretmeden ruhsat olarak tavsiye olarak söyledi de kasıt diyor. Fihi tasrihi bi ademi wucubil kıyami Yani teravih namazının vacip olmadığının farzı olmadığının açık bir delili var burada. Vakat fesarahu bi kavlihi men kama ila ahir fe innehu yaqtadul nadbe dunel icab. Bu diyor açıkça ortaya koyar ki bu namaz farz değildir. Müstehaptır, menduktur. Yani kılan ecrini alır, mükafatını alır. Galil Nebevi Rahimullah, İmam Nebevi'den burada naklediyor. İnne kıyama Ramazan yahsulu bisalatit teravih. Ramazan kıyamı denen şey teravih namazıdır. Ramazan kıyamı, aslında teravih denen şey gece namazıdır. Ramazan ayındaki gece namazıdır. Ayrı bir namaz değildir. Teravih denme sebebi yesterih istirahe. Kelimesinden türemiş. O da bak şu anda dört rekatı tamamladık, dinleniyoruz. Her birimiz oturduk, dinleniyoruz. Teravih namazına, teravih denme sebebi aradaki bu dinlenmeden ötürüdür. Başka bir sebepten değildir. Yoksa bu kılınan namaz aslında gece namazıdır. Aslında hakikatte Resulullah'ın sünnetindeki gece namazıdır. Diyor ki teravih namazıdır Ramazan kıyamı denen şey. Yani anhu yahsul bihal matlubu minel kıyam la enne kıyam ramazan la yakuni illa biha. Yani burada matlup olan kıyamdan kasıt Ramazan kıyamı denen şey irade edilen mana bu gece namazının adıdır diyor. İmanen ve ihtisaben İmam Neve ve bunu şerh ederken diyor ki mana imanen iman ederek manası tasdikan bi ennehu hak mu'tıkdan tahu Faziletine itikat ederek bunun hak olduğuna inanmasıdır diyor. Ve mana ihtisaben yani ecrini Allah'tan bekleyerek manası da en yurid Allahu taala wahdehu Allah'ı irade etmesidir tek olarak la yaksu da insanlara gösteriş riya işittirmek gibi gayeler taşımaması ve zıttı olan her şeyden de ne yapmasıdır beri olmasıdır yani ihlası bozan nedir gösteriş desinler riyakarlık başkaları bizi öfsünler gibi kasıtlarla olursa vaygide o insanın haline bütün amelini yapmıştır kaybetmiştir Hafız İbn Hacer Rahimeullah diyor ki: "Vakad var fi ghufran ma taqaddama ve ma taahhar." fi kitab Ben diyor, مستقل <gülüyor> bir kitapta bu hadisin geçmiş ve gelecek günahları affettirdiğine dair lafızları topladım diyor Hafız İbn Hacer. Burada peki hangi günahlar affolunur? Ulema bunu konuşmuş. Denildi ki diyor: "Zahirul hadis yetenavalu's sagair <gülüyor> ve'l kebair." Hadisin zahiri büyük ve küçük günahların hepsini içerisine almaktadır. Ve bizzalike cezme İbn-i Muzir. İbn-i de bu şekilde karar kılmış. Vakil <وَقِيل> denildi ki es-sagair fakat sadece küçük günahlardır. Yoksa büyük günahlar bu gibi amellerle bağışlanmaz. İmamul ül Harameyn de bu görüşe ne yaptı kardeşler? Gitti. İmam Nebevi rahimahullah diyor ki وَهُوَ maruf اِنَّ fuqaha Fakihler katında bilinen bir şey var ve azahu ayad ilahli ehli sünnet ayad kadı ehli sünneti bu sözden beri kıldı ehli sünneti tenzih etti bu sözden ne biliyorsunuz kadı ayad da imam nevevin yani kendisinden bol bol nakilde bulundu hocalarından maliki kadılarından ondan çokça nakil yapar kendisinin bazı e, hadis metinlerine düştüğü şerhler var wa kad varada enne gufranuz zunub mutaqaddimatum ma'kul Geçmiş günahların affedilmesi akledilebilir bir şey, makul bir şey. وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرَ فَلَهُ Ama gelecek günahların bağışlanması gibi bir ifade doğru olmaz diyor. لِأَنَّ الْمَغْفِرَةَ تَسْتَدَّعِيْسَ بَقَ ذَنْبِهُ Çünkü bağışlanma geçmiş günahlar için dilenir. Gelecek olan daha belli değil. Daha varlığı yok. Var olmayan bir şeyin istihbarı dilenmez diyor. Tabi Allah'ın doğrusunu bilendir. Bu böyle bir bakış açısı getirmiş. İmam Nebevi Rahimullah diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. İttefakal ulema ala istihbabiha. Teravih namazının müstehap olduğuna sünnet olduğuna bizim alimlerimiz ne yaptı diyor? İttifak ettiler. Yalnız şurası var. İhtelefu fi ennel aftal salatihâ fi beytihimun fariden en fi cemaatin fil mescid. Kişinin mescitte cemaatle kılması mı daha faziletlidir? Yoksa kişinin evinde tek olarak kılması mı daha faziletlidir konusunda ihtilaf ettiler. fekale الشافع, İmam Şafir Rahim Allah, ashabi, Şafi Rahimeoğlu ve cumhur Ashabi, Şafi'nin arkadaşlarının ve Şafi'nin mezhebin müntesibi olan alimlerin Cumhuru Ekseriyeti ve Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin beraberinde ve Ahmet ve Ba'dul Maliki'ye, bazı malikiler de bunun içerisinde, اَفْطَلُ صَلَاتِيَا جَمَاعَةٌ كَمَا فَعَلَ أَمَرِ بْنُ الْخَطَّبِ وَالصَّحَابَةِ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Dediler ki en faziletli olanı mescitte cemaatle beraber kılmaktır ki Ömer İbnül Khattaf radıyallahu anhu da böyle yapmıştır. وَاسْلَمَرَّ عَمَلِ الْمُسْلِم۪ينَ Aleyh Müslümanların ekseliyeti de bu amel üzere devam etmişlerdir, amel etmişlerdir. لِأَنَّهُ min شَعَائِرَ اَظَّاهِ رَت۪ي فَاَشْبَهُ صَلَاتِ Çünkü diyor bu zahir olan İslam'ın şiarlarındandır. Neye benzer? Salatul İyide benzer yani bayram namazı. Biliyorsunuz bayram namazı da teravih namazı gibi nafile bir namazdır. Asıl itibariyle farz değildir bayram namazı. Ancak e, bayram namazı cemaatle kılınır. Ve cemaatle kılınması da en güzel olanı. Zaten sünnete uygun olanı. Bu cemaatle kılınan bir namaz. Onu da ileride zikredecek. Nafile namazları tek mi kılmak daha iyidir yoksa farzla mı orada da söyleyecek. Ama özet olarak bayram namazına ne yapmış benzetmiş... وَبَالَغَ <gülüyor> الْتَحَاوِيِ İmam Tahavi hatta mübalağa yapmış burada. فَقَالْ اِنَّ صَلَاتَ الْتَرَاوِيحْ فِي الْجَمَعَةِ وَاجِبَتُنْ عَلَى الْكِفَيَةِ Hatta demiş ki farzu kifayedir cemaatle e, namaz, teravih namazı kılmak. Ne demektir farzu kifaye? Yani bütün Müslümanlar terk ettiğinde günahkar oldukları demek. Hatta İmam Tahavi böyle bir hanifilerden mübalaya varmış. Ee, İmam Malik, Ebu Yusuf ve قال مالك و أبو يوسف و بعض الشافعية و غيرهم إمام مالك أبو يوسف ve Şafii'lerden bazıları bir kısmı ne dediler? "أفضل الفراد في البيت لقوله" Yani nafile olarak kılınan bu namazın en faziletli olanı tek olarak evde kılmaktır. "لقول النبي صلى الله عليه وسلم peygamberin şu sözünden ötürü "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Hadis muttefekun aleyh Bukhari ve Müslim ittifak etmiş. Diyor ki kişinin farz namazlar müstesna olmak üzere kıldığı en faziletli namaz evinde kıldığı namazdır. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı farzı kılarlardı mescitte cemaatle beraber. Eve döner nafileyi evde kılarlardı. Bu hadisin genel manasından yola çıkarak da Malik, Ebu Yusuf ve bazı Şafiler demişler ki, bu namazı aslında evde tek kılmak güç yetiyorsa daha fazilettidir, ecir bakımından daha büyüktür demişler. Tabi burada etraiden de getiriyor, diyor ki cemaatle bu namazı kılmak bidattır diye da bunun diyor sözü ileride gelecek çünkü Ömer İbnül Hattabın bu ne güzel bidattır ve benzeri bir sözü sabit, onu izah edeceğiz. O bakta inşallah tafsilatıyla ile gelecek. Özet olarak teravih namazı gece namazıdır kardeşlerim. Gece namazının Ramazandaki adıdır. Allah Resulünün gece namazıdır. Allah azze ve celle subhanahu ve taala bu sünnetle amel etmeyi, bu sünnetin ecrini almayı ve günahlarımızdan temizlenmeyi bize nasip etsin. Bu ahire davanenel hamdülillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah ve etûb